Oh God, you man Her demen gündem programından değerli merhaba Bugünkü konumuz İstanbul Kalkınma Ajansı'nda sürmekte olan grev. Eee da İstanbul Kalkınma Ajansı'nda bu grevi sürdüren işçilerden birisi. Aynı zamanda Etkopis Sendikası iş yeri temsilcisi. Eee öncelikle size hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Kaç yılında orada çalışıyorsunuz? Kendinizden bahsetmek ister misiniz? Öyle başlayalım. Sonra da girelim nedenleriyle devam ediyoruz. Elbette, tabii ki. Ee, kalkınma ajansları 2019-2010'dan itibaren Türkiye genelinde bölgesel olarak kurulmaya başlanmış yapılar. Ee, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın kurulması da e, 2010 yılından itibaren gerçekleşiyor. Ben e, istemiyorum. Ajansın ikinci promosyon çalışanlarındanım. 2011 e, yılında ajansa girdim. Yani aslında 12. senem aynı iş yerinde. E, o dönemler örgütlü değildik. Sendikal örgütlülüğümüz yoktu. Fakat şöyle bir durum vardı. O zamanlar 2010, 2011, 2012 hatırlarsınız. Alım gücü şimdiye göre bütün çalışanların e, nispeten oldukça yüksek olduğu için yani beyaz yakalılar arasında çok fazla bir sendikalaşma eğilimi yoktu. Gerek de duyulmuyordu. İşte dolar bazında düşündüğünüzde de maaşlarımız oldukça yüksekti özellikle kalkıma ajansı personelinin. Sonra bu alım gücü yavaş yavaş düşmeye başladığında bir de tamamen bizim yapıyı ilgilendiren, kalkıma ajanslarının yapısını ilgilendiren bir üst limit vardı. Maaşımızın üst limiti vardı. Maaşlarımız üst limite dayanıp artmamaya başlayınca sendikalaşma yoluna gitti. Biz ve 2014-2015 yıllarından beri sendikalıyız. Sürecimiz böyle başladı ve e, bugünkü greve kadar gitti. Evet, isterseniz o zaman grevin nedenleriyle devam edelim. Ee, İstanbul bakan Bajarsın, Bajarsı'nda o neler oldu, neden böyle bir greve gibi ilgili? Birazcık uzun bir hikaye, çok kısa anlatmaya çalışacağım. Bizim ilk örgütlendiğimiz sendika, bu bahsettiğim 2014-2015 döneminde, ee, yine Türk İş Konfederasyonu'na bağlı olan Kopiş Sendikası'ydı ve onunla beraber yine grev yapmak zorunda kalarak, biz ilk grevimizi 8 sene önce yaptık, 2015 yılında yaptık ama oldukça kısa sürmüştü, bir gün sürmüştü. Ee, Kopiş'le yapmak zorunda kaldık ve ilk toplu sözleşmemizi imzaladık. Bizim bu toplu sözleşme ile beraber çok muhteşem olmasa da belirli kazanımlar elde etmemiz, e diğer kalkınma ajanslarında da sendikalaşmaya e, beraberinde getirdi. 26 kalkınma ajansı var söylediğim gibi. 26'sına da e, yanılmıyorsam e, sendika girdi. Sonraki toplu sözleşmeler yine e, çok parlak olmasa da işte o anlık ihtiyaçlarımıza cevap veren, bazen tatmin etmeyen, bazen kısmen tatmin edecek şekilde ilerledi. Sonra son dönem geldiğinde 2022'lere geldi. Bütün kalkınma ajanslarında, evet. neredeyse tamamında Koopiş örgütlü, çok şok edici toplu sözleşmelerin imzalanmaya başlandığı haberini aldık. Şok edici derken neyi kastediyorum? Çok yüksek bir enflasyonla geçilmişken, ülkede çok yüksek enflasyon rakamlarıyla karşılaşılırken, birkaç tane kalkınma ajansının, yani orada örgütlü sendikanın, çalışanların da hiçbir haberi olmadan, onlara hiç sorulmadan, işte memur maaş zamına endeksli normalde hepimizin maaşları. Memur maaş zamından daha düşük. %5, %10, bazılarında %12'ye kadar çıkan eksi oranlarda e zamlara imza attığını e öğrenmeye başladık. Ve bu e dalga dalga yayılmaya başladı. Burada da şeyi e tespit ettik. Yani bizim işçi sendikasıyla... Ee, işveren sendikası kapalı kapılar ardında işçilere de hiç danışmadan belirli bir ortak çerçeve e, üzerinden aslında tırnak içinde söylüyorum işçiyi satıyordu sendikamız. Evet. Kendilerine bu kaygılarımızı ilettik. Bakın burada da böyle olmamalı dedik. Çünkü biz yeni toplu sözleşme dönemine baya umutla bakıyorduk. Hani kaybımızı telafi edecek belki bir şeyler kazanırız diye. Abi bir baktık ki elimizden olma durumu geliyor. Ee, sendikadan çok tatmin edici açıklamalarla karşılaşmayınca Bizim ajansı özelinde, İstanbul Kalkınma Ajansı özelinde sendikamızı değiştirdik ve yine aynı konfederasyon çatısı altındaki bu sefer Teskopiş sendikasında örgütlendik. Ee, Talebimiz de çok değildi aslında. Yani hani alım gücümüzü bir miktar arttıracak e, şeylerdi. Hani İstanbul'un enflasyonu çok daha yakıcı hissedildiği için belki İstanbul'a özgü bir bölge yardımı. İşte 2000 lira diyelim vesaire. hani çok öyle ağım şahım şeyler istemiyorduk ama en başta e yani memur zamından daha az e bizim eksizam diye tarif ettiğimiz şeyden kaçınmak istiyorduk. Böyle bir şeyle karşı karşıya gelmemek. Sendikamızın bizi bundan korumasını istiyorduk. E, toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ocak'ta başladı ama bu konuda hiçbir mesafe alınamadı. Yani işveren sendikası ve işçi sendikası arasındaki görüşmelerde inanın bir madde bile konuşulamadı çünkü bize İlk 6 aylık dönem için memur zammından 6 puan eksiği, ikinci 6 aylık dönem için de yine memur zammından 6 puan eksiği dayatıldı masada ve bu işveren sendikası tarafından kırmızı çizgimizdir dendi bize. Evet. Ama o da bizim kırmızı çizgimiz. Yani biz neden memur maaşından daha azını alalım daha fazlasını beklerken? Öyle olunca teknik olarak e, grev ilan etmekten başka bir yol zaten kalmıyor. Yoksa sendikanın yetkisi düşüyor. Grevi ilan ettik 8 Mayıs itibariyle. 8 Mayıs'tan beri de 2 haftadır grevdeyiz. E, görüşmelerimiz devam ediyor işveren sendikasıyla ama bir süre daha da devam edecek gibi görünüyor. Evet aslında e, memur maalesef önerilerinizden yüzde %24. Aynen öyle. Ama aynı zamanda e, yapılan açıklamalarda deniliyor ki bizim üyemiz olan İTO dahi %97-197 oranında ee, Biz enflasyon açıklanmışken yüzde 30 zaten çok düşük oluyor. Sizde yüzde altında bir zaman önemliydi. Aynı zamanda Kesinlikle. enflasyon araştırma grubu da yüzde 97 değil ki tüm yüzde 105'in üzerinde bizde enflasyon an görmüş artık Yani düşünün, yani en al verilerine belki inanmayabilirsiniz, belki bazı insanlar inanmıyordur. Doğrudur. Hani onlar yanlış hesaplıyor, çok yüksek hesaplıyor da olabilir. Ama İTO şu açıdan önemli. E, İstanbul ticaret İstanbul Ticaret Odası bizim Kalkınma Ajansı'nın kanunen daimi yönetim kurulu üyesi. Yani çalışanların patronu, patronlarından birisi diyelim. Yani onların açıkladığı enflasyon oranı aslında bizi çok e, etkiliyor, bağlıyor e, ve o bağlamda bizim e, zam almamız gerekiyor. En azından o alım gücü kaybını telafi edecek bir şeylerle karşılaşmamız gerekiyor. E, fakat karşımızda işveren sendikasının teklifi olarak onu bulamıyoruz maalesef. Evet. Yakınından evet. bile geçmiyor. İtron'un açıkladığı enflasyonun işte bir oranında bir memur marşı zamlandırıyor. Evet. %32'ye %30, evet. evet. %30 eski de ise %20'ler şu an. Evet. Peki, ve, ve hatta... An... Evet. Buyurun. Evet. buyurun buyurun. Devam ve hatta şöyle bir şey de var. Şimdi bu grev döneminde şeyi de hmm, deneyimledik. Siz de takip etmişsinizdir. İşte... Kamu işçileriyle e, bir çerçeve protokol açıklandı. Kamu işçilerine e, inanılmaz kazanımlar vaat edildi. Aynı zamanda memurlara e, refah payı diye, yani Temmuz'da sadece memur zammı almayacaksınız, bir de refah payı alacaksınız diye bazı müjde paketleri sunuldu. E, bir tek biz işte, yani ne kamu işçisi olarak e, muamele görüyoruz, ne kamu işçi faydalandığı e, müjde paketlerine faydalanabiliyoruz, ne memurlara... Hak görülen şeyler bize hak görülüyor. Biz baya birazcık üvey evlat gibi kaldık o arada ee... diye de tespitlerimiz var. Yani artık hiç mi geçerli kalmadı bize yapılan teklifin? Çünkü arada makas iyice açıldı. Evet. Ee, şu an kaç işçi grevde grev nasıl ilerliyor? Neyi görüyorsunuz? Şu anda bu kapsam dışı bırakılan işçiler diye bir husus vardır grevlerde. Yani belli işler zorunlu olarak yapılmaya devam edileceği için. Sendikalı olsalar bile iş kurun tespiti doğrultusunda onlar çalışmaya devam ettirilirler. Evet. Ve o hariç, o arkadaşlar hariç herkes grevde. Ya biz 50 personelimiz yaklaşık greve çıkmayan tırnak içinde söylüyorum grev kırıcı olan hiçbir personelimiz yok. Tamamı grevde. Evet. Peki diğer sendikaların ama onun ilgisi nasıl greve? Bize çok merkezi bir yerde aslında faaliyet yürütüyorsunuz. Evet, yani biz açıkçası şey, biliyorsunuz bilmeyenler en azından dinleyiciler için bir daha söyleyelim. Bizim ofisimiz İstiklal Caddesi üzerinde, Oda Kule binasında. Ee, bizim grev alanımızda şu an, Oda Kule binasının zemininde, bu tepe başındaki TRT Otoparkı'na bakan yerde biz orada her gün e, halaylar, horonlar derken vaktimizi öyle geçiriyoruz. Grev alanımız orası, yani İstiklal Caddesi'nin oradayız. Çok merkezi bir yerdeyiz. Sadece şey gibi bir problem yaşadık tabii Takvimler çok talihsiz bir şekilde seçim gündemine de geldi evet. ee, ve haberciler gelse bile yani halkın gündemine girecek bir olay olmasına rağmen tabi seçim gündeminde çok arka sıralarda kaldı evet. e, bizim grevimiz öyle küçük bir talihsizlik yaşadık ama vatandaşlardan ilgi yoğun diğer sendikalardan gelen arkadaşlarımız da oldu atıyorum en son e, KESK'ten hava alanlarında örgütlü bir şube şu an unuttum. Beni affetsinler. Oradan arkadaşlarımız geldi. Işte bize hatta yaratıcı drama gibi oyunlar vesaire oynattılar falan. Yani şeyle etkileşimimiz aslında çok iyi. Halkla etkileşimimiz, kamu ile etkileşimimiz çok iyi. Seçim dönemi olmasaydı çok daha iyi olurdu. Ama maalesef birazcık onun bahtsızlığını yaşadık. Evet. E, peki sendikarla görüşmüşsüz değil temsilcisiniz. E, Onlar neler görüyoruz? nasıl inanılabiliriz? Ne düşünüyorsunuz? Yani şimdi bizde, e, bizimki enteresan bir grev, bizimki bir beyaz yaka grevi. Yani çok öyle beyaz yaka, mavi yaka ayrımına çok inanan bir insan olmamakla beraber ben şahsen. Şöyle bir şey var, yani parça başı mal ürettiğimiz ve e, çalışmadığımız her günün patrona bir e, ekonomik zarar olarak yazdığı bir grevden söz etmiyoruz. İstanbul Kalkınma Ajansı bir kamu kurumu, e, yani bir tür özel birim ama... ...Sanayi Bakanlığındaki Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda çalışan bir kamu kurumu. O yüzden aslında şu an bir işverene zarar yazdırmaktan ziyade aslında şu an kamu hizmetleri aksıyor. Bizim de açıkçası bizi vicdanen rahatsız eden şeylerden bir tanesi de o. Yani biz İstanbul için, İstanbul halkı için proje üreten bir ekibiz. Çok ciddi bir bütçeyi yönetiyoruz. Ee, ama bu işler aksıyor şu an. Ee, bunun getirdiği bir e, yük var, bir pres var. Bence hem çalışan üstünde hem kamuoyu üstünde hem işveren üstünde. Sendika sürece nasıl bakıyor? Kamu tarafı işveren olduğu için e, ister istemez seçim döneminin verdiği bir e, şey durumu var. Belirsizlik durumu var. E, o belirsizlik durumunu bekliyor bence. Bu benim naçizane şahsi görüşüm. E, hem kamu tarafı seçim durumunun belirsizliğinin aşılmasını bekliyor, hem sendika tarafı bekliyor. Ee, o yüzden sanki zannediyorum ki bu hafta daha griyemize devam edeceği kesin gibi görünüyor. En azından bir e, bakanımızın kim olacağı belli olsun, genel müdürümüzün kim olacağı belli olsun, aynı ekiple devam edilecekse, e, hani en azından o muhataplarımız belli olsun, edilmeyecekse de yeni muhataplarımız belli olsun şeklinde. Kendilerinde de öyle bir bekleyiş var tabii ki işveren tarafında da. O yüzden şu an öyle bir e, belirsizlik durumunun içindeyiz. Böyle çok böyle yakıcı bir şekilde görüşmeler devam etmiyor. Hatta biz grebe çıkmadan önce inanın e, şeyi bile teklif ettik işveren tarafına. Hani tamam bakın seçim dönemine de gidiyoruz. E, anlamsız bir çözümsüzlük olacak. E, mevcut toplu sözleşmemiz neyse gelin üstüne bir, bir şey bile koymadan mevcut toplu sözleşmemizle devam edelim dedik ki normalde bir işçi sendikası için bu aslında şey bir şeydir. Ee, yapılacak bir şey değildir yani yeni bir toplu sözleşme yeni kazanımlarla beraber gelir ee, ve bakın mesela bizim şu an kira yardımımız 500 lira yani o İstanbul'da ortalama kiraların 15 bin liraya çıktığı bir dönemde tabii ki iki sene önce imzalanmış bir toplu sözleşme için 500 lira bir şeydi çünkü kiralar 3 bin lira 4 bin liradan söz ediliyordu kiralar için o zaman bir anlamı varken şu an anlamı kalmadı bizim bayram yardımımız var senede iki kere 500'er lira. Yani biz bize senede bin lira toplamda bayram yardımı yapmaya devam edin ni kabul etmişiz ama işveren tarafı bunu kabul etmedi. Yani biz buna bile kamu hizmetleri aksamasın diye e, gönül indirmiştik açıkçası ama öyle bir işveren sendikası dayatmasıyla karşı karşıya kaldık. E, bunu da kabul edemezdik açıkçası. Hele hele bizim bir kısım arkadaşlarımız var bu 50 kişiden. İşte takribi e, 6-7 kişilik bir arkadaş grubumuz. Bunlar taşeri 10 personelde sonradan kadroya alındılar. Bu arkadaşlarımızın hani, bırakın maaş zammındaki düşmeyi mevcut kazandıkları paradan çok daha azını kazanmaya ikna etmeye çalışıyorlar. Yani %30 falan atıyorum şu an e, 15 bin lira alıyorsa bir arkadaşımız asgari ücret seviyesine çekilmeye çalışılıyor. 10 bin liraya çekilmeye çalışıyor. 5000 bin lira daha az kazanarak Önümüzdeki iki seneyi geçir deniyor bu insanlara. Şimdi bu İstanbul şartlarında insanları cidden açlık sınırına mahkum etmek demek. Biz kendimiz şahsen ben o, o kişilerden biri olmasam dahi e, ben bir çalışma arkadaşımın her gün beraber çay içtiğim, tohbet ettiğim, beraber çalıştığım bir insanın böyle bir muamele görmesine razı değilim. Toplamda ben çarlı çıksam bile kazanacaksak beraber kazanırız, kaybedeceksek beraber kaybederiz diye düşünüyoruz birazcık da bu yüzden tıkandı aslında bakarsanız görüşmeler. Evet. Peki çalışma koşullarına dair herhangi bir konuşma, tartışma söz konusu mu yoksa sadece bu zamlarla ilgili bir problem mi var? Yani hocam aslında bakarsanız toplu sözleşme görüşmelerinin başlamasından bir gün öncesine kadar biz çalışma koşullarına dair de ne hayallerimiz vardı. Yani mesela şöyle bir şeyi düşünün. Burası İstanbul. Ee, bizim normalde resmi çalışma saatlerimiz 8-6 1 saat öğle arası 45 saat üzerinden çalışıyoruz biz memur olmadığımız için sözleşmeli personel olduğumuz için 45 saat ama İstanbul'da çalıştığımız için Beyoğlu'na İstanbul'un her yerinden kim nerede ucuza kira bulduysa veya nerede ucuza ev satın alabildiyse oradan geliyor ben şahsen benim yolculuğum ben Maltepe'de oturuyorum 1 saat 15 dakika gidiş 1 saat 15 dakika geliş şeklinde bu İstanbul için korkunç bir zaman kaybı demek. Ee, hani en azından mesai saatlerinin 40'a çekebilir miyiz? Memurlarla eşitleyebilir miyiz gibi şeyler düşünmek, konuşmak isterdik. Biliyorsunuz Çalışma Bakanı, işte Sayın Vedat Bilginin de şeyi var. Hani çalışma saatlerinin artık azaltılması gerektiği, mavi yaka personel için de azaltılması gerektiği yönünde aslında hükümetten bile böyle e, şeyler var, sesler var. Bunları masaya koyabilmek isterdik çalışma saatlerinin azaltılmasını. Ee, bizim yemek yardımına e, çok gerçekçi bir yere çekmemiz lazım. Çünkü biz İstiklal Caddesi'nde yemek yiyoruz. Yani biz öğle yemeğine çıkıyoruz. E, yan masamızda İstanbul'a para saçmaya gelmiş insan yemek yiyor. Turist yemek yiyor. E, o turistler belirliyor İstiklal Caddesi'nde yemek fiyatını. Sizin maaşınız belirlemiyor. E, ama, ama bize yemek ücreti olarak 75 lira öneriliyor. İnanın yani 75 liraya şu an ee, ...neredeyse pilav kuru falan yiyebiliyorsunuz. Yani yanında herhangi bir şey içmeden, çorba içmeden, salata yemeden, tatlı yemeden. Pilav kuru 75 lira şu an. Veya bir tavuk dürümü 75 lira. Yani bir İstanbul'daki kamu kurumunun hem de böyle 1 milyar TL bütçeyi yöneten... ...50 tane prestijli işler yapan e, personelin... ...reva görülmesi gereken yemek ücreti 75 lira değil, neden değil? Bize yeri geliyor inanın uluslararası heyetler ziyaretimize geliyor. Evet tabii ki biz o insanları yemeye çıkarıyoruz. Yani gelin diyoruz. Mesela sohbetimize yemekle de devam edelim. Şimdi normalde biz o insanların eski güzel günlerde alım gücümüzün yerinde olduğu günlerde o insanlara yemek ısmarlardık. Şimdi inanın kara kara düşünüyoruz. Yani hani siz çıkın biz evden getirdiğimiz yemeği yiyelim mi diyelim biz, bu insanlara. Ya yani 75 lira bütçemiz var mı diyelim. Gibi böyle çalışma koşullarına dair böyle sorunlar var. Onun dışında İş düzene dair, çalışma barışına dair problemimiz yok açıkçası. Biz hani yöneticisiyle çalışanıyla biz aslında 50 kişi, yani küçük, aile gibi birbirine iyi uyumlu çalışan insanlarız. Eğitim ihtiyacımız olduğunda eğitimimizi alan vesaire, kişisel gelişim, yüksek lisansımıza giden, doktoramıza giden insanlarız. Ama bu tür şeyleri konuşabilmemiz gerekiyordu ama inanın ilerleyemedik. Yani bu maddeleri konuşmaya daha gelemedik. Ee, o yüzden şu an için en azından bu toplu sözleşme dönemi için galiba çalışma koşullarını tartışamayacağız gibi görünüyor. Evet. Ee, Programımız Sonuna doğru da geliyoruz. Peki e, greve ilişkin haberleri dinleyicilerimiz nereden takip edebiliriz? Sosyal medya kitaplarından söz edebilir misiniz? Şimdi iki kişiye, yani iki yönde öz özür dilerim çağrım olacak e, dinleyicilere. Bir, İstka Grevi 2023... Twitter'da istka Grevi 2023 diye bir hesabımız var. Zaten istka Grevi diye aratırlarsa çıkacaktır. İstgag, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın kısaltması. Bir oradan hem günlük her gün haberlerimizi paylaşıyoruz. Yeniden alanda olduğu bunu söylüyoruz. O gün alanda bir etkinliğimiz varsa onu paylaşıyoruz. Onu takip edebilirler. Belli başlı işte sağ olun eksik olmayın sizin gibi emek gündemini takip eden sosyal medya hesapları var, yayınlar var. Oralarda haberlerimiz çıkıyor, onlara kulak vermelerini isteriz. E tabi bir de e, ziyaretlere açığız, e, çayımız var, e, kahvemiz var, e, muhabbeti güzel insanlarız. Ziyaretlere açıyız e, grev deneyiminden öğrenmek isteyen veya bizimle deneyimlerini paylaşmak isteyen veya sadece temennilerini iletmek isteyen kim varsa, e, alanda kendilerine kapımız açık. E, biz orada oyuz, yarın da orada olacağız. Ee, yine. Muhtemelen dediğim gibi seçim dönemi geçene kadar orada olacağız. Havalar da güzel. İstiklal Caddesi'ne uğrayan herkesi e, da Kule binasının altındaki grev alanımıza bekliyoruz. Peki bir de katıldığınız için çok teşekkür ederiz e, Zaten sağ olacağız. Zerimizi arttırma alalım ve görevde bitirmiş olalım. E, öncelikle yeniden size teşekkür etmek isterim. Bize bu kendimizi ifade etme fırsatını bize verdiğimiz için. E, dinleyicilere de eğer ki beyaz yakalılarsa özellikle e, beyaz yakalıların örgütlenmesinin sendikalaşmasının önünde hiçbir engel yok. E, beyaz yakalıların örgütlülüğünün ne kadar önemli olduğunu da anladığımız e, bir dönemden geçiyoruz. Çünkü onlar da çok ciddi tıpkı mavi yakalılar gibi alım gücü kayıpları yaşadılar. hak gaspları yaşadılar. Ve ülkemizde sendikalaşma oranı çok düşük maalesef. E, her Yeni iş yerindeki sendikalaşma diğer iş yerine de güç katar. Her yeni grev başka grevlere de e, cesaret verir. E, o yüzden hala örgütlü olmayan bilhassa beyaz yakalılar varsa onları da e, bağlı bulundukları iş kolundaki sendikalarda örgütlenmeye davet etmek isterim. Sağ olun, teşekkürler. Bugünkü ki konumuz TESKOP Sendikası'ndan sürdürülmekte olduğu İstanbul Kalkınvalları. Ajanımızdaki sürmekte olan mektolan 8 Mayıs'ta başlamıştı. 15. gün bugün, işçi tarafından dahi enflasyon yüzde üzerinde ölçülebilmişken, e, kendilerinin aslında alması gereken zam memur maaşına endeksli ve 30, ancak memur maaşına endeksli İslam'ın e, dahi altı pankesi yüzde 24 zam kendilerini. Bu nedenle kıyarıyorlar. Ee, katıldığınız için size çok teşekkür ediyorum ve e, krevinizin de takipçisi olacağımızı söylüyorum. Umarım kazananların ardından sizinle kazanıp konuşmak üzere tekrar sohbet edemeyiniz. Çok teşekkür ederim. İnşallah hocam. Çok çok teşekkür ederiz. Bir de çok teşekkür ederiz. Selamlar. Ee, yeni bir programda görüşene kadar bütün dinleyicilerinize kalın diyor.